Bugün, Âl-i Suresinin 130-132. ayetlerinin meal ve tefsiriyle devam ediyoruz. Meali Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin ki rahmete erdirilesiniz. Tefsiri 130-132 Yüce Allah'ın bir taraftan Müslümanların Uhud Savaşı'ndaki durumlarını, diğer taraftan da Bedir Savaşı'nda melekleri göndererek Müslümanlara yardım ettiğini ve bu yardımın sebeplerini hatırlatırken, Türkçe'de tefecilik deyimiyle de ifade edilen kat kat faiz yeme yasağına geçilmesinde bir hikmet olmalıdır. Uhud'daki yenilginin en önemli sebebi, bir kısım Müslümanların servet gailesine düşmeleri olmuş ve ganimet toplama hırsları, kazanmak üzere oldukları zaferi yenilgiye çevirmiştir. İşte hikmet sahibi Allah'ın burada faizcilik ve tefeciliği yasaklamasını bu sebebe bağlı olarak açıklamak uygun olur. Çünkü tefecilik yapanların hak edilmemiş artırmaktan başka bir şey düşünmeyecek kadar kazanma hırsına kendilerini kaptırdıkları, kamu yararını ve dar gelirlilerin halini düşünmedikleri yaşanan bir gerçektir. Bu durum, haksız kazanç ve servete düşkünlüklerini daha da artırmaktadır. Sözlükte riba, herhangi bir şeydeki artış ve fazlalık anlamına gelir. Terim olarak riba, borç verilen bir parayı belli bir süre sonunda belirli bir fazlalıkla geri almanın veya herhangi bir borç ilişkisiyle doğan ve süresinde ödenmeyen bir alacak için ek vade tanıyıp vade sonunda bu alacağı fazlalıkla tahsil etmenin lehut bu şekilde alınan fazlalığın adıdır. Türkçede daha çok faiz kelimesi yaygınlık kazanmış olup genelde riba ile eş anlamlı olarak kullanılır. Bu türden şart ve uygulamaları içeren işlemlere de faizli işlemler denir. Riba, faiz hakkında Bakara suresinin 275 ila 281. ayetlerinde geniş bilgi verilmiştir. İleride bu ayetin faiz yasağının hangi aşamasında geldiği ve kapsamı hakkında kısa bir açıklama yapacağız. Kur'an'da Riba yasağı, dört aşamada gerçekleştirilmiştir. Mekke döneminde inen konuya ilişkin ilk ayette, faizin Allah katında bereketsiz bir kazanç olduğu, malı arttırmayıp tersine bereketi giderdiği bildirilmiş. Buna karşılık Allah rızası için verilen zekatın malı arttıracağı vurgulanmıştır. Bu ilk aşamada faiz açıkça yasaklanmamakla birlikte, Allah katında çirkin görüldüğüne ve bereketsizliğine değinilerek kötülenmiş, cahiliye döneminde bile çirkin bir kazanç olarak telakki edilen faizin kaldırılması için psikolojik bir zemin hazırlanmıştır. İkinci aşamada Medine döneminde inen Nisa suresinin 160 ve 161. ayetlerinde faizin Yahudilere haram kılınmış olmasına rağmen onların bunu helal sayarak alıp vermeye devam etmeleri yüzünden birçok cezaya çarptırıldıkları haber verilmiş, yine dolaylı bir şekilde faiz yasağına temas edilmiştir. Üçüncü aşamayı oluşturan ve konumuz olan ayetlerde, faiz açıkça yasaklanmış ve kurtuluşa ermenin Allah'ın bu yasağına uymaya bağlı olduğu belirtilmiştir. Müfessirler 130. ayette geçen kat kat kaydının, faiz yasağının sınır ve şartlarının belirtilmesi amacıyla değil, Arapların o günlerde en çok uyguladıkları bir faiz şeklinin açıklanması maksadıyla zikredildiğini kabul ederler. Bir başka ifadeyle, buradaki üslup ilk planda Mekke'de yaygın olan bileşik faizli borç işlemlerini hatıra getirmekle beraber, ayetteki kat kat kaydı tek dereceli faizin helal olduğu anlamında olmayıp, devrin Arap toplumunda yaygın olan ve vadisinde ödenmeyen borçlar hakkında yapılan tefecilik uygulamalarının kötülüğüne yapılmış özel bir vurgu niteliğindedir. Faizle borçlananların çoğu zaman ödeme güçlüğüne düşebildikleri, borcu vadisinde ödeyemedikleri için ana para yanında faizin faizini de borçlandıkları, böylece faizin katlandığı da bir gerçektir. Kat kat ifadesi bu gerçeğin altını çizmektedir. Dördüncü aşamada inen Bakara suresinin 275 ila 281. ayetlerinde artık faiz bir önceki kaydı da taşımaksızın kesin ve sert bir üslupla yasaklanmış, faizi bırakanlara geçmişte aldıklarından sorumlu tutulmamak gibi bazı teşvikler getirilirken, faizde ısrar edenlerin, Allah ve Resulüne savaş açmış olacakları belirtilmiştir. Bu ayetlerde faizin alışverişten farklı olduğu vurgulanmış, faizin dünya ve ahiretteki kötü sonuçlarına işaret edilmiştir. 131. ayette kafirler için hazırlanmış ateşten sakının buyurularak faiz yiyenlerin ahirette kafirler için özel olarak hazırlanmış olan cehennemde cezalandırılacaklarına işaret edilmekte, 132. ayette ise Allah'ın rahmetine ve bereketine erebilmek için Allah ve Resulü'nün emir ve yasaklarına itaat etmenin gereği vurgulanmaktadır. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik.